Ey Resulüm, onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette pek iyi biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar. Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da tiksib olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti.